1993 numaralı konu, Ebu Ebs'ın bastonunun ışık vermesi, babam Ebu Abs, Hazreti Peygamber ile namaz kılıyor, sonra da Beni Haris mahallesine dönüyordu, bir gece mescidden çıktığında yağmur yağıyordu ve etraf çok karanlıktı, Allah Teala babamın bastonuna ışık verdi, babam da Beni Haris mahallesindeki evine gidinceye kadar onun ışığında yürüdü.